Onlarda bir hayır olduğunu bilseydi, onlara işittirirdi. Fakat onlara hak sözü işittirse bile onlar yine yüz çevirir ve döner giderlerdi. Ey iman edenler, Allah ve Rasulü size hayat verecek hakikatlere sizi davet ettiğinde ona icabet edin. Bilin ki Allah insan ile kalbi arasına girer ve siz dönüp onun huzurunda toplanacaksınız.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 Sizi yardımıyla destekledi. Sizi temiz ve helal şeylerle rızıklandırdı. taki ki şükredesiniz. Ey iman edenler, Allah'a ve رسولüne hıyanet etmeyin. Bile bile aranızdaki emanetlerinize de hıyanet etmeyin. Biliniz ki mallarınız ve evlatlarınız sadece birer imtihan konusudur. Büyük mükafat ise ahirette Allah nezdindedir. Ey iman edenler,